Umre'de bu şeref bir hazreçliğe verilmişti. Bu nedenle bu kez bir evsliğe verilmesi uygun görülmüştü. Peygamber Kabe'den ayrıldı ve onu geniş bir çember şeklinde çevreleyen toplam 360 buta yöneldi. Kabe ile o putların arasında şu ayeti okudu. Hak geldi, batıl yok oldu. Kuşku yok, batıl yok olucudur. İsra suresi 81. ayet.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 Fakat Ali, Kabe'nin anahtarlarını getirdiğinde ve Abbas onları taşıma görevinin de kendi ailelerine verilmesini istediğinde, Peygamber, size sadece kaybettiğiniz şeyi veriyorum. Diğerlerinin kaybı olacak bir şeyi değil, cevabını verdi. Daha önceden Halid ve Amr'la birlikte Medine'ye gelen Abdüddar kabilesinden Osman İbni Talha'yı çağırdı ve anahtarları ona vererek onun ailesinin bu hakka sahip olduğunu belirtti. Osman saygıyla anahtarları aldı ve arkasında peygamber olduğu halde Kabe'nin kapısını açmaya gitti. Onların hemen arkasında da Üsame ve Bilal vardı. Peygamber onlara arkasından içeri girmelerini emretti ve Osman'a kapıyı arkalarından kilitlemesini söyledi. Bakire Meryem ve çocuk İsa ikonuyla Hazreti İbrahim olduğu söylenen yaşlı bir adam resmi dışında iç duvarların tamamı putperest tanrı resimleriyle doluydu.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 Müslüman olduktan sonra kocası için dokunulmazlık istedi. İkrime hala onunla savaş halinde olduğu halde peygamber ona dokunulmazlık hakkı verdi. Ümmü Hakim kocasının nerede olduğunu öğrendi ve onu geri getirmek için gitti. Peygamber önünde toplanan kalabalığı süzdü ve amcasına dönerek Ey Abbas! Kardeşinin iki oğlu Utve ve Muatip neredeler? Onları göremiyorum dedi. Bunlar Ebu Leheb'in yaşayan iki oğluydu. Babasının zoruyla Rukiye'yi boşayan utbeydi ve görünüşe göre şimdi ortaya çıkmaktan korkuyordu. Peygamber, onları bana getir, dedi. Bunun üzerine Abbas, yeğenlerini getirdi. İkisi de Müslüman oldular ve biat ettiler. Daha sonra ikisinin de ellerinden tutup aralarında yürüyerek onları El Mültezem denilen ve Kabe'nin hacerül Esvet'le kapısı arasındaki duvarın yanına götürdü. Orada uzun uzun dua etti. Yüzünden sevinç okunuyordu. Merak eden Abbas sordu. O da Rabbimden bu iki amca oğlunu istedim. O da verdi dedi. En önemli üç put merkezinden Mekke'ye en yakın olanı mahledeki El-Uzza tapınağıydı. Peygamber Halid'i bu putperestlik merkezini yok etmek üzere gönderdi. Onun yaklaştığı haberi duyulunca tapınağın bekçisi kılıcını tanrıça heykeline astı ve cansız heykeli kendi kendisini koruyup Halid'i öldürmeye veya tek tanrıya inanmaya davet etti. Halit tapınağı ve putları yıktı ve Mekke'ye döndü. Döndüğünde peygamberle şöyle konuştu. Bizi mahvolmaktan kurtaran Allah'a hamdolsun. Yüz kadar koyun ve deveyle birlikte babamın El-Uzze'ye gitmesine alışmıştım.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 Sonradan bunu söylemeyen kimseyi gemisine almayacağını belirtti. 4 kelimeden oluşan la ilahe illallah cümlesi İkreme'nin ruhuna işledi ve o anda bu sözleri samimice söylediğini fark etti. Henüz gemiye binmemişti. Çünkü gemiye binmek istemesinin tek sebebi bu sözlerden, yani la ilahe illallah'ta özetlenen Muhammed'in dininden kaçmaktı. Bunları geminin güvertesinde kabul edebildiğine göre, kıyıda da kabul edebilirdi. Kendi kendine, denizde tanrımız olan karada da tanrımızdır, dedi. Daha sonra karısı geldi ve peygamberin onun Mekke'de güvenlikte olacağına söz verdiğini söyledi. Birlikte geri döndüler. Peygamber onun geldiğini biliyordu. Yanındaki arkadaşlarına, Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e mümin olarak aranıza geliyor. Bu nedenle babasını yermeyin, çünkü ölüyü yermek, Diri ve ölüye ulaşmaz, dedi. Mekke'ye vardığında İkrim'e, doğruca peygambere gitti. Peygamberin yüzünde çok sevinçli bir ifade vardı. İkrim'e, Müslüman olduğunu resmen açıkladıktan sonra ona, ''Bugün benden ne istersen iste, o isteğini sana vereceğim.'' dedi. İkrim'e, ''Senden benim sana karşı tüm düşmanlıklarımı affetmesi için Allah'a dua etmeni istiyorum.'' dedi. Peygamber onun istediği şekilde dua etti. Daha sonra İkrim'e insanların hakka uymalarını engellemek için harcadığı paralardan, yaptığı savaşlardan bahsetti. Şimdi ise onun iki katı parayı ve çabayı Allah yolunda harcayacağını söz verdi ve sözünde durdu. Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke üzerine yaptığı son ve kesin sefere rağmen Hevazinliler kuvvetlerini artırmayı durdurmadılar. Onun Mekke'yi fethetme ve tüm putları kırma haberi de onların düşüncelerini değiştirmedi. Kendi tanrıçaları Lat'ın eşi olan Uzzan'ın yıkılması ise harekete geçmelerine neden oldu. Mekke'nin fethinden üç hafta sonra yeniler Taif'in kuzeyindeki Evtas Vadisi'nde yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu topladılar. Peygamber Mekke'nin başına Abdüşemst'e bir adamı bırakıp, çok bilgili bir Müslüman olan Hazreçli Muaz İbni Cebele de yeni Müslüman olanlara dini konularda yol gösterme görevini vererek, şimdi 2000 Kureyşli'nin de katılmasıyla daha da kalabalıklaşan tüm ordusuyla birlikte yola çıktı. Yeni katılan Kureyşlilerin çoğu peygambere biat etmişlerdi. Fakat Süheyl ve Safva'nın da içinde bulunduğu bir grup henüz Müslüman olmamıştı ve sadece şehirlerini hevazinlere karşı korumak amacıyla orduya katılmışlardı. Yola çıkmadan önce peygamber, Safvan'a kendisinde bulunan yüz adet zırhı ve beraberindeki silahları ödünç vermesini rica eden bir haber gönderdi. ''Ey Muhammed!'' dedi Safvan. ''Bu, kendin ver, yoksa zorla alırım'' anlamında bir istek mi? Peygamber, ''Ödenecek bir borç'' deyince, Safvan, zırh ve silahları konaklayacakları yere kadar taşıyacak olan yük develerini de vermeye karar verdi. Onlara karşı hazırlanan Hevazin kabileleri, Sakif,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 Ordunun en arkalarındaysa henüz Müslüman olmamış Mekkeliler yer alıyordu. Yarı karanlıkta karşı tarafta Hevazin ordusu göründüğünde öncü birlik henüz inişi tamamlamıştı. Öncü birlik dehşetli bir manzarayla karşı karşıyaydı. Çünkü ordunun arkasındaki develere binmiş kadınlar veya boş develer bile ordunun bir parçasıymış gibi görünüyordu. Yolun o yönü tamamen kapatılmıştı.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 Peygamberin yanına ensar ve muhacirlerden yüz kadar kişi toplandı. Hepsi de geçide dağılarak birdenbire düşmanın saldırısını kontrol altına aldılar. Abbas aynı şekilde bağırmaya devam etti ve kaçanların çoğu geri döndüler. Peygamber hem iyi görülebilmek hem de etrafı iyi görebilmek için üzengileri üstünde ayağa kalktı. Düşman yeni bir saldırıya hazırlanıyordu. Peygamber Allah'ım senden vaadini yerine getirmeni istiyorum diye dua etti.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 Sonra bunun ardından Allah, dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Tevbe suresi 25, 26 ve 27. ayetler. Düşman büyük bir bozguna uğramıştı. Malik önceleri cesurca dövüştü. Fakat daha sonra sakiflerle birlikte surlarla çevrili olan taife çekildi. Hevazin ordusunun büyük bir kısmı Nahli'ye kadar izlendi ve birçok kayıp verdirildi. Hevazinliler oradan kampları Evtas'a döndüler. Fakat peygamber arkalarından asker göndererek onları tepelere çekilmek zorunda bıraktı. Müslümanlardan özellikle ilk bozgunu yaratan Beni Süleym'den çok kişi savaşın başlarında öldürülmüştü. Fakat bu ilk bozgundan sonra çok az kayıp verdiler. Bunlardan biri de Üsame'nin ağabeyi Eymendi. Peygamberin yanındayken vurulmuştu. Arka saflarda yer alan Hevazin kadınları ve çocukları esir alındı. Develer, koyun ve keçilerin yanı sıra ganimette 4000 bin birim ons gümüş de vardı. Peygamber ganimetlerin ve esirlerin tümünün Mekke'ye 10 mil uzaklıktaki Ciğrane Vadisi'ne götürülmesi görevini bu ile verdi. Hevazin kabileleri arasında Peygamberin çocukluğunu birlikte geçirdiği Beni Saat İbni Bekir'in bir kolu da vardı.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 ben Serer Vadisi'nde seni taşırken seni ısırdın. Biz çobanlarla birlikteydik. Senin annen benim annemdi. Senin baban benim babamdı, dedi. Peygamber onun gerçekten doğru söylediğini anladı. Bu kadın onun süt kardeşlerinden biri olan Şeyma'ydı. Minderini yayarak oturmasını söyledi. Süt anne ve süt babası Halime ile Haris'i sorup onların yıllar önce öldüğünü öğrenince gözleri yaşla doldu.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 Peygamber de onu doğruladı. Belki de şehri kuşatmanın sakiflileri yenmek için uygun bir yol olmadığı sonucuna varmıştı. Düşüncesi her neyse, peygamber kuşatmanın kaldırılıp ciğrâneye doğru yola çıkılması emrini verdi. Şehirden ayrıldıklarında adamlardan bazıları ona şehir halkına lanet etmesini söylediler. Peygamber hiç cevap vermeksizin ellerini açtı ve Allah'ım sakiflilere hidayet ver ve bize ulaştır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 yani Arap putperestliği sarsıntıya uğrayınca şartların zorlaması nedeniyle Müslüman olan Mekkeliler geliyordu. Peygamber Ebu Sufyan'a 100 deve verdi. Oğulları Muaviye ve Yezid'e de 100'er deve verilmesini söyledi. Gerçekte bu Ebu Sufyan'a 300 deve verilmesi anlamına geliyordu. Bu nokta diğerlerinin gözünden kaçmadı. Hatice'nin yeğeni Hakim'e 100 deve verildiğinde 200 deve daha istedi.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 Veren el, alan elden hayırlıdır. Vermeye ilk önce aileden bakmaya yükümlü olduklarınla başla. Bunun üzerine hakim, gelecekte kendi elinin hiçbir zaman alan eli olmayacağına kararlı bir şekilde, seni hak üzere gönderine yemin olsun ki, senden sonra hiç kimseden hiçbir şeyi almayacağım, dedi. Daha önceki isteğinden vazgeçip sadece yüz deve aldı. Sadakaların dağıtılacağı aynı kategorideki gruptan bazıları da sınırda olanlar, yani İslam'ı seçip seçmemekte kararsız olanlardı. Bunlardan bazılarına da yüzer deve verildi. Bunlardan en önemlileri Süheyl ve Safvan'dı. İkisi de Hunayn'de savaşmışlar ve Safvan, savaşın başlarında Müslümanlar kaçmaya başlayınca bundan memnun olan geri saflardaki müşrik Mekke'lileri uyarmış ve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 Süheyl'e gelince onun da şüpheleri ciğranede sona ermişti. Bu ya onun oğlu Abdullah'la tekrar bir araya gelmesi ve Hunayn'deki mucizevi zafere şahitlik etmesi veya peygamberin etkileyici kişiliğiyle bir arada bulunması ya da tüm bu faktörlerin bir arada işlemesiyle meydana gelmişti. Fakat o İslam'a vakur bir şekilde girdi. Üç yıl sonra oğlu Abdullah savaşta öldürülünce,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 yani şimdi hayatta olmayan genç Velid'in ise öz kardeşi olan Hişam, peygamberin halası Atike'nin Taif'te şehit olan oğlundan sonra Züheyr adındaki ikinci oğlu. 10 yıl kadar önce Ebu Cehil'e karşı mecliste Beni Haşim ve Beni Muttalibe uygulanan boykotun kaldırılmasını savunan ilk Kureyşli Züheyr'di. Annesi Atike ise oğullarından daha önce Müslüman olmuştu. Ordu vadide günlerce bekledi fakat hevazinlerden hiçbir heyet gelmedi. Bunun üzerine peygamber ganimetleri paylaştırdı. Paylaştırma işlemi bittikten kısa bir süre sonra içlerinde süt babası Haris'in kardeşinin de bulunduğu bir heyet geldi. Gelenlerin 14 tanesi zaten Müslümandı. Geriye kalanlar da Müslüman oldular.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 Onların, kadınlarının ve çocuklarının kendilerine verilmesini istediklerini söyledi. Ensar ve muhacirler hemen kendi paylarına düşen esirleri peygambere verdiler. Fakat kabilelerden bir kısmı onlar gibi yaptı. Bir kısmı da bunu kabul etmedi. Kabul etmeyen kabileler diyeti gelecekte ödenmek üzere esirleri bırakmaya ikna edildiler. Böylece bütün esirler ailelerine döndüler. Sadece peygamberin dayısının oğlu olan Zühreli Sadın payına düşen genç bir kadın saatla kalmak istediğini söyledi ve geri dönmedi. Peygamber süt kardeşine bir miktar deve, koyun ve keçi daha verdikten sonra ona veda etti. Heyet ayrılmak üzereyken onlara başkanları Malik'i sordu. Onlar Malik'in Taif'teki sakiflere katıldığını söylediler. Ona haber verin dedi peygamber.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 daha samimi olan ve ikisinin aksine, çok fakir olan Demreli Cuayl'e neden bir şeyler vermediğini peygambere sordu. Peygamber şu cevabı verdi. Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki, Cuayl bir dünya dolusu Uyeyne ve Ekra'dan daha değerlidir. Fakat onların Allah'a teslim olmaları için kalplerinin ısındırılması gerek. Oysa Cuayl'in teslimiyetine güveniyorum. Muhacirlerden bundan başka bir karşı çıkış olmadı. Fakat peygamberin ciğranede kurduğu kampın sonlarına doğru 4000 bin kişi kadar olan ensar arasındaki huzursuzluk çok artmıştı. İçlerinden çoğu fakirdi ve o kadar ganimetten her adama sadece dört deve veya eş değer sayıda koyun ve keçi düşmüştü. Esirlerden yüksek fidiler almayı ümit ediyorlardı. Fakat paylarına düşen esirleri de peygamberi memnun etmek için hiç tereddüt etmeden geri vermişlerdi. O sırada Kureyş'ten 16 nüfuzlu adama ve diğer kabile reislerinden de 4 kişiye değerli hediyeler verildiğini gözlemişlerdi. Bu hediyeleri alanların çoğu zaten zengin adamlardı. Fakat ensardan hiçbiri peygamberden bir hediye almamıştı.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 ''Bunun nereden geldiğini öğrenmek istiyoruz.'' diye karşılık verdi. Peygamber Sad'a tüm Ensar'ın daha önce esirlerin yerleştirildiği sığınaklardan birine toplanmasını söyledi. Sad'ın izniyle onlara birkaç da muhacir katıldı. Daha sonra Peygamber onlara gitti ve Allah'a hamd ve şükrettikten sonra şöyle dedi. ''Ey Ensar! Gönüllerinizin bana karşı olduğu haberi ulaştı. Ben sizi sapıklıkta bulmuşken...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 Medine'ye varmadan kısa bir süre önce Hudeybiye'de Müslümanların liderlerine bağlılığına şaşıran Sakifli Urve'ye rastladı. Urve, Huneyn Savaşı sırasında Yemen'deydi. Yolda aldığı bu mucizevi zafer haberleri içinde zaten var olan imanı alevlendirdi. Peygamber'e gidip biat etti ve ondan Taif'e gidip halkını İslam'a çağırmak için izin istedi. Seni öldürürler dedi peygamber. Ey Allah'ın Resulü! ''Ben onlara çocuklarından daha sevgiliyim.'' dedi. Peygamber, ''Seni öldürürler.'' diye tekrarladı. Fakat Urve, üçüncü kez izin isteyince, ''Eğer istiyorsan git.'' dedi. Aynen peygamberin söylediği gibi Taifliler onun evine okçularla sardılar. Kısa bir süre sonra Urve, ölümcül bir ok yarası aldı. Ailesinden bazıları ölmek üzereyken, ona ölümüyle ilgili ne düşündüğünü sordular. ''Bu Allah'ın rahmetinden bana verdiği bir lütuftur.'' dedi. Daha sonra onlara kendisini taif kuşatması sırasında şehit olanların yanına gömmelerini söyledi. Ailesi de bu isteğini yerine getirdi. Peygamber'e onun öldüğü söylendiğinde, ''Urve, Yasin'deki adam gibidir. Halkını Allah'a çağırdı, onlar da onu öldürdüler.'' dedi. Bu adam Aziz Peter kovulduktan sonra halkını İsa'nın mesajını kabul etmeye çağıran Antakyalı bir marangoz olan Habib'ti. Antakyalılar onu öldürdüler ve Kur'an'da anlatıldığı üzere ona ''Cennete gir'' denildi. O da ''Keşke benim kavmim de bir bilseydi'' dedi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını. Yasin Suresi 26 ve 27. Ayetler Urven'in ölümünden sonra oğlu ve yeğeni Taif'ten ayrılıp Medine'ye geldi. Orada Müslüman olup, muhacirlerden biri olan kuzenleri Muire ile birlikte yaşamaya başladılar. Abdullah İbni Revaha'nın Muhtede şehit olması, peygamberi sadece yakın bir arkadaşı değil, iyi bir şairi de kaybettiği için üzmüştü. Çünkü onun Abdullah'ın dizelerini Hasan ve Kab İbni Malik'in dizelerine eş tuttuğu söylenirdi. Fakat genel kanıya göre Arabistan'da tüm diğer şairleri gölgede bırakan iki şair vardı. Bunlardan biri Lebit, diğeri ise bir önceki neslin en iyi şairlerinden olan Zübeyir İbni Selman'ın oğlu Kaab'dı. Kab Muzeynili olmasına rağmen hayatının çoğunu gatafanlarla birlikte geçiriyordu. Bu nedenle de kabilesinde çok yaygın olan İslam'ın etkisinden uzakta kalıyordu. Kab'ın kardeşi Buceir, Hudeybiye'den sonra Müslüman olmuştu. Fakat Kab yeni dini şiddetle reddediyor ve peygamberi aşağılayan şiirler yazıyordu. Peygamber bu nedenle bu şiirleri yazanı öldürenin Allah rızası için bir hayır yapmış olacağını ilan etmişti. Bu ceir daha önceden ümitsizlikle kardeşini peygambere gidip ondan af dilemeye teşvik etmişti. O pişman olarak kendisine dönen kimseyi öldürmez demişti. Mekke'nin fethinden sonra Kab yine önceki fikirlerini muhafaza eden ve içinde aşağıdaki dizelerde bulunan bir şiir yazmıştı. Sadece Allah'a. Ne uzdaya ne lata. Kaçabilirsin eğer kaçabilirsen. Hiç kimsenin kaçamayacağı, insanlardan kaçılamayacağı günde kalbi saf bir şekilde Allah'a teslim olan kişi bundan müstesnadır. Her taraftan sayısız insanların İslam'a girmesiyle Kab, yeryüzünün kendisi için daraldığını hissetti. Hayatını kaybetmekten korkarak Medine'de arkadaşlarından biri olan Cüheyneli bir adama gitti ve Müslüman olduğunu söyledi. Ertesi gün mescitte sabah namazına cemaate katıldı. Namazdan sonra ellerini peygamberin elinin üstüne koyarak, Ey Allah'ın Resulü! Eğer Zübeyir'in oğlu Kab pişman olup bir Müslüman olarak sana gelse ve dokunulmazlık istese, onu sana getirsem kabul eder misin? dedi. Peygamber kabul edeceğini söyleyince, ''Ey Allah'ın Rasul, ben Zübeyir'in oğlu Kâb'ım.'' dedi. Ensardan biri ayağa kalktı ve onun başını kesmek için izin istedi. Fakat Peygamber, ''Onu bırak, o pişman olarak geldi ve artık eskisi gibi değil.'' dedi. Daha sonra Kâb bu olay için yazdığı dizeleri okudu. Şiir, geleneksel bedevi stilindeydi. Diksiyonu harika ve melodiliydi. Çoğunlukla berrak tabiat tasvirleri yer alıyordu. Fakat asıl teması af dilemeydi. Şiir başlangıcında peygamberi ve muhacirleri öven bir pasajla son buluyordu. Resul bir ışıktır. Bir ışık kaynağı. Bir Hindistan kılıcı Allah'ın çekilmiş kılıçlarından biridir. Mekke vadisinde İslam'ı seçtiklerinde insanlar gidin dediler. Gittiler ama zayıf ve kaçaklar olarak değil. Bineklerinin üstünden sarkarak ve kötü silahlarla silahlanmış olarak değil, birakis parlak giysili, gururlu ve soylu tavırlı kahramanlar olarak. Bu karşılaşma için Davud'un ördüğü zırhları giymiş olarak. Kab okumayı bitirdiğinde peygamber çizgili Yemen kumaşından yapılmış olan cübbesini çıkardı ve dilini kullanmadaki başarısının ödülü olarak şairin omuzlarına attı. Fakat daha sonra arkadaşlarından birine, keşke Ensar'dan da bahsetseydi, çünkü onlar bunu hak ettiler, dedi. Ka'b bunu duyunca ensarı öven, onların savaştaki cesaretini, himayelerinin emin olduğunu, ev sahibi olarak ne kadar cömert olduklarını, her zaman yiğit olduklarını anlatan bir şiir yazdı. Marie'nin çocuğunun doğmasına az zaman kalmıştı. Çocukların hepsinin doğumunda da Hatice'ye yardım eden Selma artık yaşlı bir kadındı. Fatıma'nın dünyaya gelmesinden beri 25 yıl geçmişti. Fakat Selma yine de peygamberin yeni çocuğunun doğumu sırasında orada olmak istedi. Doğumun yaklaştığı anlaşılınca Maria'nın oturduğu yukarı Medine'deki eve gitti. Çocuk o gece doğdu ve aynı gece Cebrail gelip peygambere her zamankinden farklı bir adla hitap etti. Ey İbrahim'in babası! Doğumdan hemen sonra Selma, kocası Ebu Rafi'yi peygambere bir oğlu olduğunu haber vermek üzere gönderdi. Ertesi sabah namazdan sonra peygamber ashaba doğumu haber verdi. Ona atamın adı olan İbrahim adını veriyorum diye ekledi. Medine'de büyük bir sevinç ve ensar kadınlar arasında da çocuğun süt annesinin kim olacağı konusunda büyük bir rekabet yaşanıyordu. Şans yukarı Medine'de bebeğin annesine yakın bir yerde oturan bir demircinin karısına çıktı. Peygamber oğlunu hemen hemen her gün ziyaret eder ve genellikle öğle uykusunu orada uyurdu. Bazen de İbrahim babasının evine getirilirdi. Aişe bir gün peygamberin kucağında çocuğu evine getirdiğini ve bana ne kadar benzediğine bak dediğini anlatır. Ayşe ona ''Hiçbir benzerlik göremiyorum.'' diye cevap vermişti. Peygamber ona ''Cildinin kumrallığını ve teninin pürüzsüzlüğünü görmüyor musun?'' dedi. Ayşe, ''Koyun sütüyle beslenen her çocuk tombul pürüzsüz tenli olur.'' cevabını verdi. Çobanlardan birine çocuğun süt annesine her gün süt göndermesi tembih edilmişti. Peygamber Mekke'den dönüşünden sonra altı ay kadar Medine'de kaldı ve bu sırada birçok küçük seferler düzenledi. Bunlardan biri Ali komandasında yerleşim bölgeleri Medine'nin kuzeydoğusunda olan Tay kabilesi üzerine gönderilen orduydu. Bundan kısa bir süre önce Ali Kızıldeniz'de yer alan Kudey'teki Menat tapınağını yok etmek üzere gönderilmişti. Ali'nin orayı harap etmesinden sonra Arabistan'ın üç önemli put merkezinden sadece Taif'teki Lat Tapınağı kalmıştı. Fakat Füls Tapınağı da Hristiyan olmayan Tayliler için bir put tapınma merkezi olarak kabul ediliyordu. Bu seferin ana amacı bu tapınağı ortadan kaldırmaktı. Tay, şair Hatim'in kabilesiydi. Babası gibi Hristiyan olan oğlu Adi, onun ölümü üzerine kabilenin başına geçmişti. Ali ve adamlarının yaklaştığı haberini duyunca Adi yakın ailesini yanına alıp kaçtı. Sadece bir tek kız kardeşi kabilenin diğer fertleriyle birlikte esir alındı. Adi'nin kız kardeşi Medine'de peygamberin önüne getirildiğinde peygamberin ayaklarına kapandı ve kendisini serbest bırakması için yalvardı. Babam esirleri hep serbest bırakırdı. Misafire iyi davranır, açları doyurur ve üzgünleri teskin ederdi. İyilik bekleyen hiç kimseden yüz çevirmemişti. Ben Hatim'in kızıyım. Peygamber ona nazikçe cevap verdi ve etrafındakilere dönerek, ''Bırakın gitsin, çünkü onun babası soylu davranışları severdi. Allah da onları sever.'' dedi. O sırada kabilesinden biri onu kurtarmak üzere gelmişti. Peygamber onu bir deve ve bir elbise vererek gelen adama teslim etti. Hatim'in kızı, kardeşi Adi'yi aramaya gitti. Ve onu Medine'ye gitmeye ikna etti. Adi orada peygambere biat ederek Müslüman oldu. Peygamber de onun Tay kabilesinin başkanlığını onayladı. Adi daha sonra samimi ve nüfuzlu bir müttefik olduğunu gösterdi. Bu aylardan birinde Recep'in başlarında peygamber Necaşi'nin ölüm haberini aldı. Haberi aldıktan sonra mescitte kılınan ilk namazın arkasından cemaate döndü ve ''Bugün adaletli bir adam öldü. Kalkın.'' Ve kardeşiniz eşeme için dua edin, dedi. Daha sonra onlara cenaze namazı kıldırdı. Sonraları Habeşistan'dan kralın mezarı üzerinde sürekli parlayan bir ışığın bulunduğu haberi geldi. Tebük Hunen savaşından kısa bir süre sonra İmparator Heraklius, Kudüs'e giden kutsal yolu tekrar inşa ettirdi. Bu, Kur'an'da önceden haber verilen ve O gün müminler sevineceklerdir, Rum suresi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 Bizanslıların güneyde Belka'ya kadar geldikleri ve Lehim, Judam, Gassan ve Amile kabilelerini ele geçirdikleri de söyleniyordu. Bu haberler bir bakıma abartma, bir bakıma da gerçeğin tam tersiydi. Heraklius'un İran seferi sırasında rüyasında kendisini İslam'a çağıran mektubu yazan adamla özdeşleştirdiği, sünnetli bir adamın Suriye krallığını ele geçirişini gördüğü henüz herkesçe bilinmiyordu.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 Geride bıraktıklarım için orada kalmanı emrediyorum. Geri dön ve beni hem kendi ailende hem de benim ailemde temsil et. Ey Ali, benden sonra peygamber gelmemesi hariç senin bana, Musa'nın Havruna yakınlığı gibi yakın olmandan memnun değil misin? dedi. Kuzeye doğru ilerlerken bir gün sabah namazında peygamber abdest almakta gecikti. Adamlar saflara dizilmişlerdi. Namaz kılmadan önce güneşin doğmasından korkana dek onu beklediler. Daha sonra Abdurrahman İbni Alf'ın imamlık yapmasına karar verildi. Peygamber geldiğinde hemen hemen birinci rekatı bitirmişlerdi. Abdurrahman tam geri çekilecekken peygamber onu yerinde kalması için itti ve kendisi de cemaate katıldı. Cemaat namazı bitirip selam verince peygamber ayağa kalktı ve kaçırdığı rekatı kıldı. Bitirdikten sonra iyi yaptınız.